Allah'ın azabına meşrutanı rajiim. Bismillahi rabbil alamin. Ve, ve, ala ve, <gülüyor> ve özellikle buradan Ve Allah'ın de ve Maryam ve ve ve Burada kaldık ve buradan devam edeceğimi de ne yapmıştım? Söylemiştim ben. Çünkü önemli birkaç hususa değineceğiz. Meryem aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla hamile olduğunu veya bir çocuğun olacağını öğrenir. Bu Meryem aleyhisselam için oldukça ağır bir durumdur. Oldukça nedir? Ağır bir durumdur. Çünkü <gülüyor> iffetli bir kadındır tertemiz bir sülaleden gelmektedir hem kendi iffetine söz söylenecek hem kendisinden dolayı sülalesi yani Musa ve Harun ailesi Zekeriya ailesi daha da genel ifadeyle İmran ailesi lekelenecektir bunun verdiği hüzünle bunun verdiği sıkıntıyla ne yapmıştır Fetanbezet pehi mekanan qasiya uzak bir yere ayrılmıştır. Yani bir nevi sıkıntılardan dolayı hicret etmiştir. Hatta ne demiştik? Sıkıntılı ve dertli anlarınızda insanlardan uzaklaşıp tek başınıza kalırsanız bu oldukça güzel bir tedavi metotlarından bir tanesidir demiştik. Meryem aleyhisselam ayrıldı. Ne yaptı? İnsanlardan ayrıldı. O kadar dertli, o kadar hüzünlü, o kadar sıkıntılı ki ne dedi? Ya leyteni mittu kablehazak. Keşke ben ölseydim. Ve <Sessizlik> kuntu Keşke unutulup gitseydim dedi. Meryem suresine biz başlarken dedik ki kardeşler Meryem suresi Allah'ın kullarına olarak, kullarına yönelik rahmetinin, şefkatinin, merhametinin sardığı bunun görüldüğü, şefkat rüzgarlarının, şefkat esintilerinin kula dört bir taraftan estiği, rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı bir suredir dedik. Meryem aleyhisselam artık öyle bir noktadadır ki keşke ölsem dediği anda Allah subhanehu ve teala'nın rahmeti, Allah subhanehu ve teala'nın şefkati, Allah subhanehu ve teala'nın merhameti onun üzerine inmiş. La tehzeni üzülme demiştir. Ve arkasından şimdi okuduğum ayet, فَكُول۪ي ve qarri ayna. Ye iç, gözün aydın olsun. Meryem Aleyhisselam İmam Maturili Tevilat'ta diyor ki, Meryem Aleyhisselam oldukça hüzünlü, oldukça sıkıntılı, oldukça dertli olduğu bir mekanda göz aydınlığına kavuştu. Allah subhanehu ve teala rahmeti gereği ona kış gününde taze hurmalarla verdi. Taze hurmalarla rızıklandırdı. Allah subhanehu ve teala rahmetinin gereği altından Nehir akıttı. Ve arkasından Allah Subh'anü ve Teala dedi ki ona Ye iç ve karri aynâ mutlu ol. Göz aydınlığı, gözün aydınlığı olsun yani. Mutlu ol, üzülme, kederlenme. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir dert yok. Arkadaşlar Allah'ın rahmetinin üzerimize hangi zamanda ve hangi mekanda ineceğini bilemeyiz. Siz yeter ki kulluk görevinizi yerine getirin. Meryem aleyhisselam kulluk görevini yerine getirdi. Allah subhanehu ve teala en sıkıntılı döneminde, en zor döneminde ona rahmetini indirdi. Siz yeter ki kulluk görevini yerinize get yerine getirin. Zaman zaman ailenizi terk etmek zorunda kalabilirsiniz. Oldukça sıkıntılı bir şekilde ailenizin yanından başka başka memleketlere gidebilirsiniz. Belki göz aydınlığı, belki mutluluk oradadır. Allah subhane ve teala'ya kulluğunuzu yerine getirirseniz orası sizin için fekuli ve işrabi ve karri ayna olacaktır. Belki eşinizden ayrılmak zorunda kaldınız. Belki çocuklarınızı terk etmek zorunda kaldınız. Bir yerden, bir mekandan, bir başka, başka mekana gittiniz. Allah subhanehu ve teala siz kulluğunuzu hakkıyla yerine getirirseniz Allah subhanehu ve orayı size göz aydınlığı kılacaktır. Belki davetinizden, belki tevhidinizden, belki la ilahe illallah deyişinizden dolayı tağutlar sizi alıp eşinizden, çoluk çocuğunuzdan yeterli. Eşinizden, çoluk çocuğunuzdan, sevdiklerinden uzak bir şekilde bir zindanda, bir hücrede sizi esir, sizi tutsak tutabilirler. Siz Allah'a kulluğunuzu yerine getirin. Orası sizin için cennet bahçelerinin bir bahçe illaki olacaktır. Allah subhanehu ve teala Meryem'e rahmetini nasıl indirdiyse bir hapishanenin dört duvar arasında bir hücrede de size rahmetini illaki indirecektir. Çünkü o Rahman ve Rahim'dir. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ne demek? Rahman ve Rahim olan Allah diyoruz. Allah'ın en çok zikrettiğimiz ismi Rahman olması ve Rahim olması. Dünyada Allah'ın en çok zikredilen ismi binlerce, milyonlarca, on binlerce, yüz binlerce Müslüman tarafından bir süreye başlayacağımız zaman Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Konuşacağımız zaman Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Hutbeye başlayacağımız zaman Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah Subhanehu ve Teala'nın en çok zikrettiği sıfatları Rahman ve Rahim olmasıdır. Allah'ın size rahmet edeceğinizden şüpheniz olmasın. Allah'ın size şefkat edeceğinizden şüpheniz olmasın. Allah'ın size merhamet edeceğinize dair kuşku duymayın. Çünkü o Rahmandır, çünkü o Rahim'dir. Siz sadece ama sadece o rahmete layık olma mücadelesi ver. Allah subhanu ve teala Nuh aleyhisselama 950 yıllık mücadelenin sonunda gemiyle rahmet etmiştir. Gökten inen yağmurlarla rahmet etmiştir. Allah'ın rahmetinin ne şekilde geleceğini bilemezsiniz. Allah subhanu ve teala Ahzab gününde rüzgarlarıyla rahmet etmiştir. Allah subhanu ve teala Bedir gününde sarığını sarmış gelen Cebrail aleyhisselamla İlerle ya hayzum denilen üçüncü semanın melekleriyle rahmet etmiştir. Allah subhanahu ve teala Musa aleyhisselama küçücük bir bebekken bir denizle yine firavunun zulmünden kaçarken yine aynı denizle rahmet etmiştir. Allah subhanahu ve teala İbrahim aleyhisselama bizzat kendisi kendi lafızlarıyla kuni berden ve selamen ala İbrahim diyerek rahmet etmiştir. Allah subhanehu ve teala'nın rahmetinin ne şekilde geleceğini bilemeyiz Allah subhanehu ve teala'nın rahmetinin ne zaman geleceğini de bilemeyiz İbrahim gibi ateşin ortasında da gelebilir ki rivayette hayatımdaki en mutlu günlerim orada geçirdiğim günler de diyor Musa aleyhisselam gibi rivayette firavunu gördüğü zaman Rabbim bana hidayet edecektir diyor denize yürümeye başlıyor denize doğru yürümeye başlıyor Rivayette Musa Aleyhisselam arkadaşlar İsrail, İsrail oğullarından yani İsraili rivayetler ama tekzip de etmeyiz onaylamayız da sadece ders çıkartırız. Musa Aleyhisselam Firavun'la deniz arasında kaldığı zaman yürümeye başlıyor denize giriyor su buraya kadar geliyor tam boğulacağı zaman boğulmak üzereyken veya boğulmaya ramak kala Allah subhanatala vahyediyor asanla denize vur dedik diyor ve deniz hikaye Allah'ın rahmetinin ne şekilde, ne zaman, nerede geleceğini biz bilemeyiz. Bize düşen Rabbimize hakkıyla kulluk etmektir. Bir. 2 bize düşen hüzünlenmemek, kederlenmemek, sıkılmamak ve mutlu olmaktır. Bu yüzden Müslüman mutludur. Müslüman ateşin ortasında da mutludur. Müslüman etrafını 12 bin kişilik ordu çevirdiğinde de mutludur. Müslüman zindanda da mutludur. Müslüman bir mağarada da mutludur. Bakın Allah subhan Teala mağaradayken de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sadece mağarada olmak problem değil. Düşmanların seni arıyor, bulsalar öldürecekler. Allah Teala hüzünlenme diyor. Allah Teala ne diyor? Teala, hüzünlenme diyor. Evet. Bu birinci konuyla ilgili söyleyeceğimiz birinci husus. İkinci hususa gelince Allah subhanehu ve teala benzetme yapmayacağım benzetme yapmadığında da nasıl anlatacağım kuluna karşı onu tedavi edicidir. Cebbar isminin daha önce söylemiştim manalarından bir tanesi de budur. Kulunun gönlü kırıldığı zaman kulu bir dert ve sıkıntıya girdiği zaman kulu bir hüzne kapıldığı zaman Allah subhanehu ve teala onun gönlündeki kırıklığı alan, onun sıkıntısını gideren, onun hüznünü yok edendir. Bu Allah subhanehu ve teala'nın hem Rahman hem Rahim olması hem de ne olmasından dolayıdır? Cebbar olmasından dolayıdır. Ancak bu gönül kırıklığını giderme, bu iyileştirme, bu tedavi... İki şekilde olur. İki şekilde derken, burada iki tane unutulmaması gereken şey vardır. Bir, imtihan ne kadar zorsa Allah'ın tedavisi o kadar güçlüdür. İmtihan ne kadar zorsa ve imtihan ne kadar yardım ne kadar geç geldiyse tedavi de ona göre güçlü olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yıllarca Mekke'de yalanlanmıştır. Mekke'de artık herkese davet etmiş. Herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalanlamaktadır. Tam bu sürede hüzün yılı olmuştur. Tam bu sürede boykotla karşılaşmışlardır. Tam bu sürede en yakın takipçisi, en yakın destekçisi, en sevgilisi Hatice'sini kaybetmiştir. Tam bu sırada en büyük destekçisi bu Talib'i kaybetmiştir. Taife gideyim. Orada belki davetime bir ee, yön bulabilirim bir çare bularım demiştir Taif'e gitmiş yalanlanmıştır taşlanmıştır Anam babam ona feda olsun ayağından mübarek ayağından kanlar Taif'in topraklarına düşmüştür hüzünlü bir şekilde günlerce yol almıştır Mekke'ye dahi sokmamışlardır onu imtihan uzamıştır sıkıntılar büyümüştür dertler büyümüştür İmtihan oldukça çetindir Arkasına ne gelmiştir? Ha? Miraç. Miraç'a yükselmiştir. Bütün dert gitmiştir. Bütün keder gitmiştir. Bütün sıkıntı gitmiştir. İbrahim Aleyhisselam için de aynısı. Bizzat ateşe atılmaktadır. Mancına oturtulmuştur. Elleri bağlanmıştır. Ayakları bağlanmıştır. Öyle rivayetler var ki kadınlar o mancına odun toplamışlar. Herkes odun toplamış. Düşününsene, yani bir günde olmadı bu gelişme değil mi? Sizi yakalıyorlar, mutlaka hapsettiler. Belki dövdüler, belki itelediler, belki çok kötü davrandılar ona. Çünkü ateşe atacaklar. Kadınlar, odun toplayamayan kadınlar örgü yapıp satıp onun parasıyla odun satın alıyorlar. Öyle bir ateş koruluyor ki ateşe yaklaşamadıkları için mancınıkla atıyorlar. İmtihan zor, yardım süresi biraz gecikti gecikti demeyelim de yardım uzadı ama yardım ne kadar geç gelirse yardımın süresi ne kadar uzarsa imtihan ne kadar çok güçlü olursa şiddetli şiddet olursa Yardım da ne olur? O kadar güçlü olur. İşte Meryem Aleyhisselam oldukça zorlu bir süreçtedir. Ancak arka arkaya, arka arkaya şimdi Allah'ın rahmeti, Allah'ın şefkati, Allah'ın yardımı, Allah'ın kolunu tedavi etmesi, onun gönlünün kırıklıklarını tedavi etmesi, onun gönlündeki kırıklıklara merhem sürmesi artık olacaktır? Başlayacaktır. Allah subhanahu aleyhi ve sellemine ve gözün aydın olsun, gözün mutlu olsun. Niye hiç hiç dert etme demiştir. Allah subhanehu ve teala şu an esaret altında olan bütün kardeşlerimizin, erkeklerimizin ve kadınlarımızın, büyüklerimizin ve küçüklerimizin gönül kırıklıklarını en kısa sürede tedavi etmesini, gönül kırıklıklarını en kısa sürede onlara şifa olmasını Allah subhanehu ve teala'dan niyaz ediyoruz. Feimmâ terayinne minel beşere haden. Herhangi bir beşer görürsen fekûli onlara de ki اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَنِ savma Ben Allah'a vuruç yadadım. Susacağım. فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيَا açıklıyor. Ee, artık hiç kimseyle ben konuşmayacağım diyor. Geçen hafta üstünde durduğum Önemli bir konu. Önümüzdeki da bunun üzerinde duracağım demiştim. Allah Subhane ve teala Risalet davası uğruna bir İsa aleyhisselamın dünyaya var olmasını istiyor. İsa aleyhisselam normal bir anne babadan farklı bir şekilde de dünyaya gelebilecekken Allah Subhanahu ve Teala'nın takdiri babasız olarak dünyaya gelmesidir. Çünkü o veline cealehu ayeten bütün insanlığa ayet olacaktır. Kendi devrindekilere ayet olacaktır. Kendi devrindekilere, kendisinden sonrakilere ayet olacaktır onu takip edenlere ait olacaktır ve bugün bile yaşayan bütün insanlar için İsa Aleyhisselam bir ayet, bir delil bir mucizedir olay tamamen Allah'ın gözetimi altında gitmektedir Allah subhanehu ve teala'nın gözetimi altında Meryem aleyhisselam Cebrail aleyhisselamın müjdelemesiyle hamile kalmaktadır. Allah subhanehu ve teala olayı öyle gözetimi altında tutmaktadır ki Meryem aleyhisselamın besinlerini dahi ona ikram yoluyla göndermektedir. Ve şimdi yine Allah'ın gözetimi altında Meryem aleyhisselama bir vahiy gelmektedir. Susacaksın hiç konuşmayacaksın. Buradan şu dersi mutlaka çıkarması gerekir bütün İslam davetçilerinin. Risalet davası Allah'ın gözetimi altında olan bir davadır. Allah'ın gözetimi altında olan bir davada ihtihada yeri yoktur. Maslahat düşüncesine yeri yoktur. Menfaat düşüncesine yeri yoktur. Ben şöyle şöyle yapsam daha iyi olur. Şunu şunu yapmasam daha iyi olur şeklinde bir düşünceye yeri yoktur. Çünkü risalet davası akidenin bir uzantısıdır. La ilahe illallah tevhiddir. Muhammedun Resulullah menheçtir. Risalet davasında bu davayı insanlara sunarken, bu davayı insanlara götürürken menfaat veya maslahat veya mefsedet düşüncesine asla ama asla yer yoktur. İnsanlar sizi bir şeyle suçladığı zaman susmak mı daha Menfaate uygundur. Onlara delil getirip cevap vermek mi? Elbette delil getirip cevap vermek. Adam diyor ki sen hırsızlık yaptın akşam diyor. Sustuğun zaman diyecekler ki sükut ikrardan gelir. Eğer yapmasaydı yapmadım derdi. Bunu diyecekler değil mi? Sen desen ki hayır akşam ben evdeydim şahitlerim var Sen mesele bitecek. Hangisi daha önemli? Daha doğrusu hangisi daha maslahata uygun? Hangisi daha menfaate uygun? Konuşmak değil mi? Bir suçla yani zahiren hamile olarak kucağında çocuğuyla geliyor. Susması suçu kabul etmesinin göstergesidir. Ancak Meryem Aleyhisselam demiyor, hiçbir zaman itiraz etmiyor ve susmaya başlar. Ne yapıyor? ...tusmaya başlıyor. Menfaat, maslahat veya mevsedet ayrımına gitmiyor. Bugünün İslam davetçileri bu dediğim husustan dolayı sapmaktadır. Kiminle konuşsak, niye böyle yapıyorsunuz desek... ...hep İslam hareket için bu gerekli, maslahat için bu gerekli, mevsedet gerekir... ...bak bunu böyle yaparsak şöyle olur. Arkadaşlar en büyük maslahat vahye tabi olmaktır. En büyük mevsedet vahiden yüz çevirmektir, bitti vahiy sana bir şey söylüyorsa Cezayir'de Şeyh Ebu el Cezayir'e soruyorlar davet için sakallarımızı kesmemiz lazım korunmak için kafirlerin şerrinden korunmak için sakallarımızı kesmek lazım davet için bu gerekli diyor o da cevap veriyor ne zamandan beri sünneti ihmal etmek sünneti terk etmek davet için gerekli oldu davet için gerekli olan Allah'ın hudutlarını korumanızdır sünnete sımsıkı yapışırsanız Allah'ın hudutlarını korumuş, Allah da sizi korumuş olur. Tagutlardan korunmak istiyorsanız sakal keserek değil, sakalınızı uzatarak korunun. Tagutlardan korunmak isterek dinden taviz tagutlardan korunmak istiyorsanız dinden taviz vererek tagutlardan korunmayın. Dine sımsık yapışarak tagutlardan korun. Eğer başınıza tagutlar tarafından bir bela, bir musibet gelmesinden korkuyorsanız Dinin emirlerini terk ederek, dinin emirlerine takla attırarak, ayet ve hadisleri tevil ederek ama şöyleydi ama böyleydi diyerek korunamazsınız. Böyle yapanlar hiçbir zaman korunamadı. Ve vallahi ve vallahi isim isim onlarca kişi sayarım davetin maslahı adına, tevhidin maslahı adına, davanın maslahı adına dini açık açık ihmal eden, ihlal eden insanların tağutlardan korunamadığına dair 30 kişilik 50 kişilik liste çıkartırım kendilerine de söyledim ne oldu hani korunacaktınız hani böyle böyle yapıp hapse düşmeyecektiniz hani bunu yapacak olmadı bak korunamadınız çünkü ihfezullaha <gülüyor> ihfazke davanın maslahatı Allah'ın indirdiklerine sımsıkı sarılmak Allah'ın indirdiklerini korumak Allah da seni ne yapacaktır? Koruyacaktır. Evet. Bununla ilgili söyleyeceğimiz bu. Geçen hafta da bu kısmı söyledik. Şimdi de söyleyelim. Diyor ki fekuli onlara de ki müfessirler sormuş. Susma orucu adayan adam onlara nasıl diyecek? He? Nasıl söyleyecek? Bazı imamlar demiş ki burada fekuli kavl maddesi işaret manasındadır. Onlara işaretle söyle. Hani Zekeriya aleyhisselam fe evha neydi? فَخَرَجَ عَلٰى فَخَرَجَ عَلٰى مِحْرَابِ فَأَوْحَى اِلَيْهِمْ Onlara vahyetti. Yani onlara işaret yoluyla söyledi. Meryem Aleyhisselam da Yani onlara söyle, onlara işaret et şeklinde böyle tevil etmişler. Başka alimler ise demişler ki Hayır, bunu dedikten sonra anlaşılan şu ki Meryem kucağına çocuğunu aldı. Yakın akrabalarının, eşinin, dostunun yanına geldi. Onlar da yani onlar da bir şey soracakları zaman onlara dedi ki işte ben şu andan itibaren oruç diyorum ondan sonra konuşmadı demişler ikinci görüş bu ikinci görüş daha doğru niçin daha doğru çünkü ey Meryem ne yaptın dediği zaman fi işaret ile işaret etti diyor bak konuşmadı eğer kavul maddesi konuşmak manasında olsaydı burada da diyebilirdi onlara böyle böyle dedi diyebilirdi. Burayı da bitirdikten sonra başka ne var? Aklıma gelen ayete bakıyorum. İmam Zemahşeri diyor ki şimdi bu dersten dolayı iki yerde ciddi anlamda tepki alacağım. Niye? Bir İmam Maturvedi dedim. Abi bu Tevilatta dedim değil mi? Saldıracaklar. İki Zemahşeri dedim. Mu'tezili. Ama bu iki alimden bağımsız tefsir yapılmaz. Kur'an'ın tadını ma zaqa ta'amul ma illa Kur'an'ın zevkini iki tane topar almıştır diyor. İkisi de Bir Rakib el bir birisi de Zemahşeridir. İmam Zemahşeri bu ayetin tefsirinde diyor ki sefih kimselerle konuşulmaz diyor. Sefih kimselere ne yapılır? Konuşulmaz. Sefih kimselere söz söylemeye gerek yok. Eğer birileri sefih bir şekilde, ahmak bir şekilde, edepsizce, karakter ve şahsiyetten uzak bir şekilde saldırıyorlarsa... onlara yapılacak en güzel şey ne yapmaktır? Susmaktır. Hiç cevap vermemektir diyor. Çok güzel bir şeydir. Bu Kur'an'da başka ayetler de vardır. Cahiller Cahillerse sataştığı zaman ne yapacaksın? Selam diyecek. Kerim bir şekilde çekip gideceksin... Ee, kerim olmanın vasıflarından bir tanesi cahillerle muhatap olmamak, sana sataşanlara hiç değer vermemektir. Fe'atat bihi kavmaha kavminin karşısına geldi Meryem. Kucağında çocuğu hal, olduğu halde kavminin karşısına geldi. "Kalu ya Meryem" dediler ki "Ey, ey Meryem, laqat şey'en fariyen sen çok acayip bir şeyle geldin." Hiç bugüne kadar bir feriyya, iftira buradan gelir. Daha önce olmamış, hiç görülmemiş bir şeyi isnat etmektir. İftira nereden gelir? Bu kökten gelir. Müfteri işte bunu yapan kimseye denir filan. Ey Meryem daha önce hiç olmadık bir şeyle geldin sen. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü birisi değildi. وَمَا كَانَتْ ki بَغِيَّا Senin annen de fahişe, zinakar, bagi, günahkar birisi değildi. Bu sözleri ulama burada tartışmış. Meryem aleyhisselamı tevbih, kınama, babında mı söylediler? Yoksa garipsediler, hayret edip mi söylediler? Hangisi oldu konusunda bazı ulema demiş ki Meryem Aleyhisselama dediler ki lekat ci şey enfriya sen zina ederek geldin manasındadır. İftirayla geldin yani. Mesela e, bir ayette Kur'an'ın sonlarına doğru hangi ayet tam hatırlamıyorum. Bir ayette diyor ki el ve ayakların yani İftira atmamak üzere söz aldık diyor kadınlardan yani zina etmemek üzeredir. Lakin şey enfriya demek sen fer yani zina ile geldin. Bu manadadır. Ya Oktaharum makan Abu Kima asevi senin baban kötü değildi sen kötü çıktın annen fuhuş yapmaz kötü bir isbari dedi sen böyle oldun. Bir mana budur demiş alimlerin bir kısmı, bir manası da şudur demiş alimler. Hayır burada bir tevbiye kınama yoktur. Çok ilginç bir durumla karşılaştılar. Sülalesini bildikleri, namusunu ve iffetini bildikleri bir kadın kucağında çocuğuyla çıktı geldi. Şaşırdılar ve dediler ki bu nereden çıktı? Senin ailen temiz bir aileydi, senin sülalen temiz bir sülaleydi. Sen de iffetli genç bir kızın bu nasıl oldu bu nereden çıktı diye şaşırma ifadesiler demişler tamam mı? Burayı da böyle anlatalım. Burayla ilgili söyleyeceğimiz bir başka husus burayla ilgili Ya Okta Harun ey Harun'un kız kardeşi birinci görüş burada Hazreti Harun'a nispet ediyorlar. Çünkü Hazreti Harun da mabedin temizleyicisi bekçisi hizmetçisiydi diyorlar. Bundan dolayı peygambere nispet ediyorlar. Çünkü o sülaleden geldiği için, ey yok Harun diye. Bir başka görüş, Necran Hristiyanların Mughire bin Şube'ye geliyorlar ve diyorlar ki sizin Kur'an-ı Kerim'inizde tarihsel bir hata var. Nedir? Harun'un kız kardeşi diyor. Harun'la Meryem arasında bin yıldan fazla zaman var. Mughire bin Şube buna cevap veremiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Onlara deseydi de ne diyor? يُسَمُّونَ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِا اَنْبِيَائِهِمْ وَسَالِحٍ بِا اَنْبِيَائِهِمْ Onlar e, bir enbiya'ihim kablohum. Böyle bir ifade olması lazım. Onlar kendilerinden önceki nebilerin ve e, salihlerin ismiyle isimleniyordu. Yani kendilerini önce isimlerle isimlendiriyordu. Ondan dolayı e, Meryem Aleyhisselam'ın ailesinde, sülalesinde birçok ne vardı? Harun olabilir. Kimisi demiş ki Harun bin Ma'dan diye veya Harun bin Ma'dan diye nese vardır? Bizzat abisi vardır, kardeşi vardır. Ona nispet edilmiş. Kimisi demiş ki hani dedim ya, iki görüş vardır. Meryem Aleyhisselam'a burada iftira ediliyor. Meryem Aleyhisselam tevbi kınama babında Orada Harun diye facir bir kimse vardı. Facirlik yapan onun kız kardeşi. Baksa o facir. Sen de onun kız kardeşisin şeklinde isimlendirirlerdi. Böyle görüşler gelmiş. Çok da önemli değil. Allah subhanehu ve teala ne yapmamış bunu bize bildirmemiş. Harun'un kız kardeşi. Zahire yapışıp Harun diye bir abisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Ayetlerle ilgili söyleyeceğimiz bir husus. insanları değerlendirirken burası önemli. İnsanları değerlendirirken geçmişleriyle, çevreleriyle, ilişkileriyle beraber değerlendirmek kesinlikle şarttır. İnsanları sadece kendi fiillerle değerlendirmek nedir? Yanlıştır. Bunu neye göre söylüyorum? İkinci görüşe göre söylüyorum. Yani Hristiyanlar ve o dönemdeki İsrailoğulları Meryem Aleyhisselam'ın sülalesi Meryem Aleyhisselam'ı kınamadı. Tevbih, azarlamadı iftira atmadı kötü bir şey söylemedi sadece hayret etti hayretlerinin sebebi ise Meryem'in geçmişte iffetli olması ve iffetli bir aileden gelmesi geçmişte iffetli olmak iffetli bir aileden gelmek yüzde yüz suçlu gibi görünsem bile oraya bakarak meseleyi bir öğrenmeye çalışmak gerekir bir kardeşimiz devamlı borcunu zamanında ödeyen bir kardeşimizdir hiç aksatmaz bu haktır der. Önceden öder. Önceden öder. Daha sonraki bir dönemde bize borçlandı. Ödeyemedi. Ne dememiz lazım? Borcunu ödemiyorum. Münafık mı dememiz lazım? Hayır. Tamam Durumu bir incelemek. Yüzde yüz suçlu gibi görünse de ne yapmak lazım? Durumu incelemek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bunun delili var mıdır? He? Eğer ben bir soru soruyorsam daha önce bu konuyu anlatmışımdır anlatmadan sormam siz cevap veremiyorsanız bu da sizin tembelliğinizdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bunun örneği vardır Hatip bin Ebi Belta hadisesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir o Bedir ehlindendir diyor çünkü Bedir ehlinin kalbinde müşriklere karşı sevgi asla yoktur çünkü Bedir Yevmül Furkan müşriklerle kâfi müslümanların tam olarak ayrıldığı hem bedenen hem kalben ayrıldığıdır Hatıb-ı Nebbi Belta bir fiil yapmıştır kendi ailesine bir mektup yazmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye sefer yapacağını bildirmiştir bu iki sebepten birkaç sebepten olabilir burada en sıkıntılı sebep kalben onlara dostluk beslemesi ve müminlerin sırlarını dostluk beslediği müşriklere açık etmesidir ama Resulullah böyle düşünmemiştir niçin o kardeşim hoş geldin nasılsın iyi misin o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırrını ne yaptı? İfşa etti. Bunu kalbinde müşriklere bir velayet olduğu için yapmadı delil. Bedir olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu geçmişiyle değerlendirdi. İnsanlar değerlendirirken bir geçmişiyle, iki amelleriyle, amelleriyle değerlendiriyor. Ama şimdi bakıyorsun insanlar ne geçmişiyle değerlendiriliyor? ne amelleriyle değerlendiriyor ne fiilleriyle değerlendiriyor ne sözleriyle değerlendiriliyor neyle değerlendiriliyor biliyor musunuz şu an Ahmet'ten duyudur. Ahmet böyle dedi bu adam böyledir ya böyle bir neyse ben bunun isimle koymayacağım ama bu insanlar bu devamlı oluyor yani mesela ben geçenlerde bir yere gittim geçenlerde kucağımda Çocuk var, fotoğraf çektim. T 500 kilometre ödeye iki için nerede oldum anlamız anlamısı çocukta? Hemen yazmaya baş. Hocam onlara dikkat et. Şöyle şöyle, böyle böyle. Hiçbir şey demedim. Daha sonra birkaç gün sonra o şehre gittim. Aldım karşıma, sen böyle dedin değil mi? Evet. Tamam. Yani onlar şöyle şöyle, böyle böyle dedin. Bunu bizzat yaşadın mı, duydun mu? Dedi duydun. Dedim, Allah'tan korkmadın. Yani duyduğun yalansa ne yapacaksın? Yani ben bir Müslümanız ziyaret etmişim. Belki çok önemli bir çalışmam var. Belki ondan ilim alıyorum. Belki ondan ilim öğreteceğim. Belki Allah'la bir çalışma yapacağız. Sen tık bana mesaj atıyorsun. Duyduğunla dikkat et hocam ona diyorsun. Ben senin gibi aklı evvel olup da aman dikkat edecekmişim ondan terk etsem ya ilimden olacağız. Ya çalışmadan olacağız. Faydalı bir şeyden ne olacak? Vazgeçeceğiz öyle değil mi? Ya Allah'tan korkmuyor musunuz siz? Hiç mi Allah'tan utanmıyorsunuz? Sübhanallah öyle bir hale gelmiş ki ben duydum. Ya adam yanımda oturuyor yanımda. Benimle ilgili konuşuyor. Gördün mü duydun mu diyorum duydum diyor. Ya duydum. Ya duymakla yani duyduğunla insan yargılanır mı? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Siz siz olun buradaki kardeşlere söyleyeyim ben. Allah'a hamdolsun böyle bir ahlaksızlık benim etrafımda hiç kimse de var olmadı. Ne duyduğumuzla. Ne de meselenin aslına vakıf olmaksızın gördüğümüzde amel etmedik. Müslüman'ın Müslüman kimliğiyle, geçmişte yaptıklarıyla, güzel ve salih amellerle biz insanlar ne yaptık? Muamele ettik. Bakın bu düşünce yapısı bundan binlerce yıl önce İsrail orlanda var olan bir düşünce yapısı ikinci görüşe göre. Ey Harun'un kız kardeşi sen tertemiz bir aileden geliyorsun. İffet sahibisin, namus sahibisin, edep sahibisin bu garip bir şey, hiç bugüne kadar görmediğimiz bir şey nasıl oldu? Senin baban bunu yapmazdı, sen de yapmazsın. Bizim bildiğimize göre böyle. Senin anam bunu yapmazdı, sen de yapmazsın. Bizim bilgimiz bu minvalde. O halde bu nereden çıktı manasında diyor ayetler. Tamam Evet. fe <gülüyor> eşarat oraya işaret etti. Niçin işaret etti? Ömer abi niye işaret etti? Git çocuğuyla konuş demedi de niye işaret yaptı? He? tabi Allah subhanahu ve teala ne yaptı uyuma diye sordum sana uyuyor mu? buraya gel ee, Allah subhanahu ve teala ona susmayı emretti fe işaret ileyhi o da işaret etti qalu keyfe nükellimu men fil ki sabi bir çocukla nasıl konuşacağız şimdi mucizeyi inkar eden bunu nasıl tercüme edecek hadi bakalım bilin adamlar mucizeleri inkar ediyorlar ya Muhammed Esed ve zihniyeti Bizim Türkiye'de bilmem ne Küfroğlu diye bir adam var ya. O onun gibi insanlar mucizelerin inkarcıları ne yapacak burayı? Tevil edecek. Beşiktaş'tan konuşuyor işte. Beşik'teki sabiyle ile nasıl konuşacağız? Tevil şu. Aradan yıllar geçti. Meryem'e Meryem'e geldi kavminin yaşlıları Meryem'e geldi. Bu mesele neydi bir anlat dediler. O da gidin İsa'yla konuşun dedi. İsa daha gençti. Onlar da dediler ki daha dünkü çocukla ne konuşacağız? Ama ayeti böyle nasıl? Ayetin tevili falan değil bu. Ayet de değil. Ayeti silmişler. Yeniden ayet yazmışlar. Yani tevil olur tamam. Tahrif de demeyeceğiz. Böyle bir tahrif de yok. Buradaki ayeti silmişler. Açın meallerine bakın. Aynen böyle şey yapıyorlar. Aynen böyle yapıyorlar yani daha dünkü çocuklarla konuşacağız yoksa Beşik'teki tabii buraya delide de getiriyorlar hani bana kitap verildi bana nebilik verildi diyor ya İsa aleyhisselam bebekken verilmedi ki nebilik ve e kitap. Konuşurken bu tabi konuşurken bunlar diyor namazla emrolundum zekatla emrolundum anneme babama iyi davranmakla bebek bunlarla mükellef değil. Demek ki gençken konuştu. O zaman burayı nasıl tevil edeceğiz? Daha dünkü çocuk diye tevil edeceğiz diyorlar. Allah Teala onlara hidayet etsin. Hidayetleri mümkün olmuyorsa da bildiği gibi yapsın Allah Subhanahu ve Teala. sabiya?" Dediler ki biz dalga mı geçiyorsun bizimle? Aklımızla alay mı ediyorsun? Çocukla nasıl konuşacağız? "Kale inni Abdullah." Dedi ki ben Allah'ın kuluyum. İşte rahmetin artık doluk noktasına geldiği yerdir burası. Burası şevkatin en zirvesidir. Rahmet yağmurları bütün hızıyla artık burada Meryem Aleyhisselam'ın etrafını kuşatmış üstüne artık rahmet yağmurları en hızlı bir şekilde burada inmektedir. Meryem suresinde bana göre İki tane ayet vardır. Rahmetin zirveye çıktığı ayet. Birisi burudur. Birisi de yeri geldiğinde. Yok şimdi söyleyeyim. Hani günahkarları fesefeyle gavle gıyya diyor ya. Gayı kuyusuna atacağız. Tövbe ederse cennete koyacağız. Ne kadar günahkar olursan ol. Allah subhane ve tövbe edersen seni cennete koyacak. Meryem suresinde bana göre en böyle... Ee, rahmetin doruk noktasına çıktığı 2. bölüm birisi burasıdır. Meryem Aleyhisselam Allah'ın gözetimi altında çocuğunu dünyaya getirmiştir. Allah Subhanahu taala onu arka arkaya arka arkaya arka arkaya rahmet etmektedir. Şevkat esintileri dört bir taraftan esmektedir. Rahmet yağmurları yavaş yavaş hızını artırarak artıra üzerine yağmaktadır. Artık yağmurların en güçlü yağdı. Rahmet yağmurların üzerine en güçlü bir şekilde indiği an işte burası olmuş. Beşik'teki çocuk İnni Abdullah ben Allah'ın kuluyum diye söze başlamıştır. Diyoruz ki siz Allah'ın emirlerine uyarsanız Allah hiç bilmediğiniz yerden sizi savunacak, size destek gönderecek, size yardım edecektir. Allah Meryem Aleyhisselam'a vahyetti. Ey Meryem kendini temizlemek, kendini savunmak için susacaksın dedi. Bu emir aslında Meryem Aleyhisselam'ı ve hepimizin zihnine göre doğru bir şey değildi. Menfaata aykırıydı. Maslahata aykırıydı. Suçlu bir kimsenin Suçlandığı zaman susması diyecekler ki susuyorsa o zaman bu suçu işlemiştir. Yapmasaydı kendisini savunurdu diyecek. Susmanın yeri mi? Kendini savunman gerekir. Hayır ben böyle yapmadım demen gerekir. Ama Meryem aleyhisselam aklını kullanmadı. Nefsine ve hevasına kapılmadı. Direkt vahye uydu. Allah'ın yardımı bir bebek vasıtasıyla ona ulaştı. Eğer sen vahye uyarsan Allah subhane ve teala bir bebek vasıtasıyla sana yardımını gönderecektir. Allah subhane ve teala'nın vahyine uyarsan Allah subhane ve teala bir örümcekle sana yardımını gönderecektir. Allah'ın vahyine uyarsan Allah melekleriyle gecesiyle gündüzüyle, dolusuyla karıyla, sisiyle sana yardımını mutlaka ama mutlaka gönderecektir. Bu yardım Kur'an-ı Kerim'de yazan afaki şeyler değil, her Müslümanın her gün karşılaşabileceği bir yardımdır. Fussilet Suresi'nde iman edip dost doğru olanlara "Tete nezzele aleyhimul melaike, onların üzerlerine melekler inecektir der. Yeter ki biz Allah'a Hakkıyla kulluk yapalım. Yeter ki biz hevamızı karıştırmadan, nefsimizi karıştırmadan, düşüncelerimizi karıştırmadan salt olarak vahya tabi olalım. Allah subhane ve teala'nın melekleri buradan inecekler. Her birimizin üzerine inecekler. Bizlere yardımını Allah'ın yardımı getireceklerdir. Allah'ın yardımı Meryem aleyhisselama bir bebeğin konuşması suretiyle gelmiştir. Ve Allah her zaman kuluna yardım edecektir. Allah subhanehu ve teala Meryem aleyhisselama öyle büyük rahmet etmiştir ki annesini daha beşikteyken savunan bir evlat vermiştir ona. Subhanallah. Annesini, mesela hepimiz annemizi savunuruz değil mi? Birisi annemize. Yani mesela hiç kaldıramayacağımız şey annemize küfür edilmesidir bak bu fıtridir. En sakinimiz bile sana küfredilse, babana küfredilse, çocuğuna küfredilse belki söz, söz yani aman ya cahildir dersin ama ne kadar kerim birisi olursan ol annene küfredilirse annene küfredilirse hiçbir zaman ne yapamazsın. Buna sabredemeyiz. Anne her zaman bizim yardımına koşmamız gereken koştuğumuz biz yani bir Müslüman için anne hep başkadır. Müslüman anneyi her zaman savunur. Allah subhanehu teala Meryem aleyhisselama öyle büyük bir rahmetle rahmet etmiştir ki... Daha beşikteyken annesini savunan bir evlat vermiştir ona. Allah subhanehu teala bütün annelere, bütün Müslüman kadınlara böyle evlatlar nasip etsin. Haftaya kâle inni abdullah, niye abdullah diye başladı diye soracağım... Sana erken geleceksin tamam mı haftaya? 12'den önce burada ol. Niye Abdullah diye başlar diyeceğim? Değil. Hristiyanları bugünkü tezini çürütmek için Efendim? Aynen öyle. Allah razı olsun sizden. Tezini çürütmek için. Abdullah? teslis tamamen... yani Allah subhane ve teala ezeli ve ebedi ilmiyle kendisinden sonraki insanların İsa aleyhisselama uluhiyet isnat edeceklerini bildiği için İsa aleyhisselamın ilk kelimesi ne oldu? İnni Abdullah, İnni Abdullah oldu evet ee, haftaya gelirseniz size güzel bu Kur'an-ı Kerime diye ben olur mu? İnşallah. haftaya gelirseniz şu an burada yok Haftaya gelirseniz çok güzel bir Kur'an-ı Kerim hediye edeyim. Ömer abi sen kaçırdın. Ben senin kastettiğini anlayamam. Ben o kadar şey değilim yani. Hemen anlamam. Bana böyle açıkça yapacaksın. Evet. Bugün bir kardeş rüya görmüş. Onu da okuyayım. Biraz vaktinizi alacağım kusura bakmayın. Hocam rüyamda seni gördüm diyor. Beraber uzaya gidiyorduk. Mustafa isimli bir kardeş. Uzayda bir gezegene veya bir yere gitmeye niyetlenmişiz. Hatta aracı siz kullanıyordunuz. Ben gitmekten korkuyordum. Sonra siz bana Meryem suresinin son ayetlerini, bazı ayetlerini oku. Korkun geçer dediniz. Ben de öyle yaptım. Korkum geçti. Sonra uzaya çıkıyoruz o ağaçta. Ve gideceğimiz gezegen ve orası her neyse çok kısa oraya ulaşıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam iki kere gidiyoruz. Bunun rüyamı tevil et dedi. Ben de tevil ettim. Meryem suresi seni yüceltecek, yükseltecek ve Allah'a ulaştıracak. Bunun için benim Meryem suresi derslerimi dinlemen lazım. Ama iki kere dinlemen lazım diye rüyayı tevil ettim. Velhamdülillah Rabbil Alem.